Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Sıla-i Rahim, Ana Baba Hakkı, Şanı Yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Kendisinin adını öne sürmek suretiyle birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerinizi bile parçalayıp keseceksiniz, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden tard ederek kulaklarını sağır, gözlerini kör yapmıştır. O fasıklar ki Allah'ın ahit ve emrini bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi keserler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a verdikleri sözü, kuvvetli teminatla destekledikten sonra bozanlar, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi kıranlar, yeryüzünü fesada verenler yok mu? İşte onlar, lanet onlara. Yurdun kötüsü olan cehennem de onlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuyla alakalı hadisleri. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı yarattıktan sonra Sıla-i Rahim aya kalkarak dedi ki Ey Rabb, Bu akrabalık duygularının kopmasından sana sığınanın makamıdır. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Evet, Sıla-i Rahim yapana, benim yaklaşmama, Sıla-i Rahim'i yapmayandan uzaklaşmama razı değil misin? Sıla-i Rahim dedi ki, Evet, Allah Celle Celaluhu buyurdu, İşte bu sanadır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Daha sonra buyurdular ki, İsterseniz ayeti okuyun, Ve kendisi okudu, Demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız,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 ve akrabalık bağlarını koparanlara Allah Celle Celaluhu ahirette ayrı ceza hazırladığı gibi dünyada da acele olarak cezalandırır. Bu iki fiilin zulmetme ve sıla-i rahim yapmamanın dışında acilen dünyada cezası verilmeye layık başka bir günah daha yoktur. Akrabalık bağlarını koparanlar, sıla-i rahim yapmayanlar cennete girmez. İnsanoğlunun amelleri her Perşembe ve Cuma gecesi Allah Celle Celaluhu'ya arz edilir. Bunlardan Sıla-i Rahim yapmayanların ki kabul edilmez. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki, Bugün Şaban'ın on beşinci gecesidir. Bu gece Allah, beni i Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanı affeder. Yalnız putperest müşriklere, küs duranlara, Akrabalık bağlarını koparanlara, sıla-i rahim yapmayanlara, kibirli azamet ettilere, anasına babasına karşı gelenlere ve içki içenlere bakmaz, onları affetmez. İbni Hibban ve diğer hadis kitaplarında kaydedilen bir hadis şöyledir: Üç zümre cennete girmez. Bunlar 1. içki içenler, 2. akrabalık bağını koparanlar, 3. sihirbazlara inananlardır. Bu ümmetten bir sümre, yiyip içip, eğlenip oynayıp yatarlar. Maymunlar ve domuzlar suretinde sabahlarlar. Onlara batma ve taşlanma isabet eder. Sabahleyin, diğer insanlar kalkınca, onlar için, bu gece filanın evi batmış, bu gece filanın evine taş yağmış derler. Hazreti Lut aleyhisselamın kavminden bazı kabilelere ve evlerine taş yağdığı gibi, Bunların üzerine de gökten taş yağar. Yine, At kavminin bazı kabileleri ve evleri üzerine öldürücü bir kasırga estiği gibi bunların üzerine de böyle bir rüzgar, kasırga eser. Bütün bunlara sebep, alkollü içki içmeleri, erkeklerin ipek elbiseler giymeleri, çalgıcı ve şarkıcı kadınlar edinmeleri, faiz yemeleri, tefecilik yapmaları ve akrabalık bağlarını kesmeleridir. Allah ondan razı olsun. Cabir anlatır. Bir defasında biz toplanmış oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru geldi ve dedi ki, Ey Müslümanlar topluluğu! Allah'tan korkun. Kötü huylarınızı iyi huya çevirin. Akrabalık bağlarını devam ettirin. Sıla-i rahim yapın. Çünkü sıla-i rahim yapmaktan daha süratli bir sevap yoktur. Zulümden sakının. Çünkü zulmün sebep olduğu azaptan daha süratli bir azap yoktur. Ana-baba hukukuna tecavüz etmekten sakının. Zira cennetin kokusu bin senelik mesafeden duyulur. Fakat Allah'a yeminle söylerim ki, anasını babasını inciten, akrabalık bağlarını kesen, yaşlı olduğu halde zina yapan ve komşusuna kibirlenen cennet kokusu duymaz. Azamet ve büyüklük, yalnız Allah'a mahsustur. Isfıhani'nin naklettiğine göre, ashabtan biri, şu hadisi rivayet eder. Bir arabis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Şöyle buyurdular. Bugün burada, akrabalık bağlarını koparanlar oturmasın. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri üzerine, aramızdan bir genç kalktı, teyzesine gitti. Aralarında biraz kırgınlık vardı. Delikanlı, teyzesi için af diledi. Teyzesi de onun için af diledi. Sonra tekrar aramıza geldi. Daha sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İçlerinde akrabalık bağlarını koparanların bulunduğu bir millete rahmet inmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi, Ebu Hureyre'nin rivayetini teyit eder. Ebu Hureyre, peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyordu. Bir ara dedi ki, akrabalık bağlarını koparanlar, yanımızda oturmasın. Bu sırada, mecliste bulunan bir genç kalktı. Sıla-i Rahim yapmadığı bir halası vardı. Ona gitti ve barıştı. Halası, gence bunun sebebini sordu. Genç de, Ebu Hureyre hazretlerinin sözünü anlattı. Bunun üzerine halası, ''Git.'' Bu meseleyi derinliğine öğren dedi. Genç gitti, sordu. Ebu Hureyre Hazretleri şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle diyordu. Akrabalık bağlarını koparanların bulunduğu bir millete Allah'ın rahmeti inmez. Akrabalık bağlarını koparanların bulunduğu bir millete melekler inmez. İbni Mesud bir sabah namazından sonra bir toplulukta oturuyordu. Dedi ki Allah Celle celalihu'ya yemin ederim ki akrabalık bağlarını kesenler varsa aramızdan kalksın gitsin. Biz Rabbimize dua edeceğiz. Akrabalık bağlarını koparanların bulunduğu yerde gök kapıları kapalıdır. Dualar kabul olmaz. Sıla-i Rahim aş da asılıdır. Der ki kim beni ifa ederse Allah ona erişir. Kim beni keserse Allah ondan uzaklaşır. Allah ondan razı olsun. Abdurrahman İbni Af rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle diyordu. Allah Celle celalihu buyurur ki, Ben Allah'ım, ben Rahman'ım, Rahimi yarattım. Ve onun için bir ismimi böldüm. Kim sılayı Rahim yaparsa ben ona yaklaşırım. Kim bunu keserse ondan uzak olurum. Faizin en kötüsü, Aksız yere, bir Müslümanın ırz ve namusuna el atmaktır. Sıla-i Rahim, Allah Celle Celaluhu tarafından bir rahmettir ki, Birbirine girerek, bir şebeke teşkil etmiş damarlara benzer. Kim onu keserse, Allah Celle Celaluhu, o kimseye cenneti haram kılar. Rahim, Allah Celle Celaluhu'nun, Rahman isminden türeyen ve girif damarlara benzeyen bir şebekedir. Üç şey açta asılıdır. 1- Rahim, sıla Rahim, der ki, Allah'ım, ben seninleyim, ayrılmam. 2- Emanet, der ki, Allah'ım, ben seninleyim, ihanet etmem. 3- Nimet, der ki, Allah'ım, ben seninleyim, nankörlük etmem. Buhari ve Müslim'den nakledilir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, akrabalık bağlarını kesmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin, ya da sükut etsin. Yine, Buhari ve Müslim'den nakledilir. Kim rızkının bol olmasını, ecelinin uzatılmasını isterse, akrabalık bağlarını koparmasın. Sadaka, Sıla-i Rahim. Allah Celle Celalihu, bu ikisiyle, ömrü bereketlendirir. Su-i Hatime'yi, ölüm anında imansız gitmeyi, mekruh ve mahsurlu şeyleri def eder. Ebu Yala'nın kaydettiğine göre, birisi, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarında geçen bir konuşmayı, şöyle nakleder. Bir defasında ben, Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Resul aleyhisselam, bir topluluğun yanında oturuyordu. Kendisine dedim ki, sen Allah'ın Resulü müsün? Dedi ki, evet. Şöyle dedim, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın yanında hangi amel daha sevimlidir? Dedi ki, Allah'a iman etmek. Şöyle dedim, sonra, Dedi ki, Sıla-i Rahim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın yanında en kötü amel nedir? Dedi ki, Allah Celle Celaluhu'ya eş ve ortak tanımak. Dedim ki, sonra, dedi ki, sıla-i rahimi kesmek. Dedim ki, sonra, dedi ki, kötülük işlemeyi emretmek, iyilik yapmaktan vazgeçirmek. Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydi. Bir ara karşısına göçebe bir Arap çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yularını tutarak, Ey Allah'ın Resulü! ''Beni cennete yaklaştırıp, cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver.'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir an sükut etti, sonra ashabına bakındı. Daha sonra şöyle buyurdu, ''Bu hidayete ermiş.'' Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları ilave etti, ''Allah Celle celalihuya ibadet edersin.'' Ona hiçbir şeyi eş ve ortak yapmazsın. Namazı kılar, zekatı verir, sıla-i rahim yaparsın. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şimdi deveyi bırak. Ondan ayrıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer emrettiklerime yapışırsa cennete girer. Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu, bir milletin ülkesini mamur kılar. Mallarını, mülklerini çoğaltır. Halbuki, onlara öfkeli olduğundan, yarattığından beri, onlara nazar etmiş değildir. Kendisini dinleyenler sordular. Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur? Resul Aleyhisselam buyurdular. Akrabalık bağlarını kesmedikleri için... İbni Hibban ve diğer hadis kitaplarında kaydedildiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ey Allah'ın Resulü! insanların en hayırlısı kimdir? Resul aleyhisselam buyurdular. Allah Celle Celaluhu'dan en çok korkan, sıla-i rahim yapan, iyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran. Allah ondan razı olsun. Ebu Zer anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bazı güzel hasletler öğütledi. dedi ki, kendimden yüksek olanlara bakmayayım. Daima kendimden aşağıdakilere bakayım. dedi ki, düşkünleri seveyim. Onların en düşkünlerini. Öğütledi ki, akrabalarım beni arkaya atmış olsalar bile ben onlarla akrabalık bağlarını koparmayayım. Öğütledi ki, Dinime bağlı olduğum için benim alay edenlerden korkmayayım. Öğütledi ki, acı bile olsa doğru konuşayım, doğruyu söyleyeyim. Öğütledi ki, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyleyeyim. Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir. Buhari, Müslim ve diğer hadis kitapları kaydeder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Zevceyi i Mutahherelerinden Hazreti i Meymune radıyallahu anha kendisine ait bir köleyi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme danışmadan azat eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince der ki, ''Haberin var mı ey Allah'ın Resulü ben kölemi azat ettim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorar, ''Sen mi yaptın?'' Hazreti Meymune radıyallahu anha der ki, ''Evet, ben yaptım.'' Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyler, ''Dayılarına verseydin senin için daha sevaplı olurdu.'' Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek dedi ki, ''Ben büyük bir günah işledim. Tevbe etsem kabul olur mu? Allah bağışlar mı?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Annen var mı? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Teyzen var mı? Gelen adam dedi. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdular ki ona iyilik yap. Sıla-i rahim yapan kendi sılasına karşılık verilen kimse değildir sıla rahim yapan, o kimsedir ki, karşı taraf, ondan akrabalık bağlarını koparır, fakat buna karşılık o, bu bağları devam ettirir. Daima başkalarının peşinden giden zayıf fikirliler gibi olmayın ki, onlar şöyle derler, İnsanlar bize iyilik ederse, biz de onlara iyilik ederiz. Bize zulmederlerse, biz de onlara zulmederiz. İnsanlar size iyilik ederse, siz de onlara iyilik etmeye, onlar size kötülük ederse siz onlara kötülük etmemeye nefsinizi alıştırın. Bir defasında Ashab'tan biri Resul Aleyhisselam'a şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var. Ben akrabalık bağlarını devam ettiriyorum. Onlar koparıyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara iyi ve yumuşakça muamele ediyorum. ''Onlar bana cahilce ve kabaca muamele ediyorlar.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dinledikten sonra buyurdular ki, ''Eğer dediğin gibiysen, sanki sen onların üzerine sıcak kül serpmişsin. Sen bu hal üzere devam ettikçe onlara karşı Allah Celle Celaluhu'nun yardımı senden uzaklaşmaz.'' Sadakanın en faziletlisi, içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sadakadır. Bu hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki hadisi manasındadır. Seninle akrabalık bağlarını kesenlerle sen bu bağları devam ettir. Sana düşmanlık besleseler de sen onlara dostluk göster. Bir defasında Resul aleyhisselam ashabından bir topluluğa hitaben şöyle dedi. Üç şey vardır ki, kimde bulunursa, Allah Celle Celaluhu, onun hesabını kolaylaştırır ve rahmetiyle cennetine koyar. Sahabiler sordular, ''Ey Allah'ın Resulü, nedir onlar?'' Resul Aleyhisselam buyurdular, 1- Seni mahrum bırakana, senin vermen. 2- Seninle akrabalık bağlarını kesenlere, sıla-i rahim yapman. 3- Sana zulmedenleri affetmendir. İşte bunları işlediğin zaman, Allah Celle Celalihu, seni cennete koyar.